أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ve والسلام على رسولنا محمدين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Evet İnşallah Bugün usul fıkh derslerimizden Yeni başlamış olduğumuz dersimizden ikinci dersimizi yapacağız. Geçen hafta ki dersimizde varakat kitabı, varakat kitabının asıl yazarı müellifi olan İmam Cüwini, İmamül Harameini. Sonra teshilü Turukat ismiyle bu muhtasar olan kitabı nazım haline, şiir haline getiren emriti ve bismillahirrahmanirrahim ile başlayan nazmın o kısmını şerh ettik. Bugün de ise inşallah bizzat teshil-u turukat kitabına başlamış olacağız. Evet. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Diyor ki Munazım. qalel fakiru El şerefuddinil amriyeti aczi ve alttaqsiri ve alttafriyeti Fakir şerefuddinil amriyeti dedi ki nasıl bir bu amriyeti'nin wasfı nedir? ذul aczi acziyet sahibi ve taksiri taksir sahibi ve alttafriyeti ve tefrit sahibidir. قال الشرف الدين العمريتي ذو العجز والتقصير والتفريط شرف الدين bizim Türkçede şerefettin dediğimiz isim işte Şerafuddin yani Şera Şerafuddin el Amriti Amrıt beldesinden olan Şerafuddin fakir Şerafuddin dedi ki ذو العجز o Şerafuddin acziyet sahibidir taksiri, taksir sahibidir yani yaptığı amelde eksiklik vardır والتفريط ve gevşeklik kendisinde gevşeklik olan eee dedi ki. Evet. Normalde buradaki zu ellezî manasına olan zu, değil mi? Buradaki zu şey estaforla buradaki zu sahip manasına olan zu. Buradaki zu sahip manasına olan zu ve i'rabı da esma-i sitta'nın i'rabıyla i'rablanan zu dû". yani zul-aczi yani sahibu'l-aczi manasına Raf alameti de zaten nedir merfuğun vasfı olduğundan dolayı Raf alameti de vavdur. Aynı şeyde olduğu gibi. Esma-i olduğu gibi. Evet. Şimdi buraya başlarken öncelikle şunu söyleyelim inşallah. Burada dikkat ederseniz bir övgü var ve bir yergi var. Yani munazım nazmına başlarken önce hem kendini yerdi kendini övdü veya uta da diyelim daha sonra da kendini yerdi öyle mi? Şimdi öncelikle bu konuya bir değinelim. Şimdi birincisi dedi ki قَالَ الْفَقِيرُ fakir. Yani kendisini fakir diye isimlendirdi. Şimdi biz biliyoruz ki fakirlik iki kısımdır. Öyle değil mi? Bir manevi fakirlik vardır. Bir de hissi fakirlik vardır. Manevi fakirlik nedir? Manevi fakirlik kişinin kul olarak kendisini Celleye karşı muhtaç hissetmesidir. Hisi fakirlik ise kişinin rızkının dar olması, mal yönünden zayıf olmasıdır. Öyle mi? Şüphesiz ki burada müellifin kastetmiş olduğu kesinlikle hissi anlamdaki fakirlik değildir. Burada müellifin kastetmiş olduğu manevi anlamdaki fakirliktir. Öyle mi? Ve bu da bir şereftir. Yani hissi manada fakir olan bir insanın fakrını dile getirmesi hoş karşılanan bir şey değildir. Hissi anlamda fakir olan bir insanın fakirliğini dile getirmesi bu hoş karşılanan bir şey değildir. Niye? Çünkü bu kerem sıfatı olan ve güzel övülen ahlaklardan olan iffet sıfatıyla bağdaşmaz. Öyle değil mi? Yani bir insanın malı yoksa, fakirse sürekli bunu dillendirmesi sanki birilerinden bir şey istiyormuş gibi bir hava oluşturur. Bu da güzel ahlak sıfatlarından olan ifet sıfatıyla ne yapmış? Bağdaşmaz. Bir de ne vardır? İkincisi hissi değil manevi olan fakirlik vardır. Yani Allahu Teala'nın ayet-i kerimede ya eyuhen nasu entumul fuqara'u ila Allahi vallahu ganiyyun hamid. Ey insanlar siz Allah'a karşı nesiniz? fakir olanlarsınız. Yani Allah'a ihtiyacı olanlarsınız. Bu da nedir? Bu da insanın kullukta mertebesinin yükselmesidir. Yani insan eğer manevi fakirliğini hissediyorsa ki bunun da en güzel göstergesi nedir? Kim Allah'a ne kadar dua ediyorsa o kadar Allah'a karşı kendini muhtaç hissediyordur. Kim Allah Azze ve Celle'ye ne kadar çok şükrediyorsa o kadar Allah Azze ve Celle'ye karşı fakirliğinin farkındadır. Demek ki her gelenin her hasıl olanın Allah'tan olduğunu biliyor demektir. Evet. Bu da nedir? Yani müellifin burada yapmış olduğu o zaman övülen mahmud olan bir şeydir, değil mi? Ubudiyet kulluk manasındaki fakirliğini dile getirdiği, Allah azze ve Celle olan ihtiyacını dillendirdiği için burada munazımın yapmış olduğu şey veya nazımın yapmış olduğu şey bu nedir? Bu güzel olan, mahmud olan bir şeydir. Evet. İkincisi ise dedi ki شرف الدين الامريتي شرف الدين dedi ismini zikretti sonra الامريتي nis -nis nisbetini zikretti öyle mi? الامريتي yani emritli olan hani Diyarbakir gibi işte mesela ee, Konyavi gibi mesela misal bunlar gibi kendini emrit yani Mısır'da var olan emrit beldesine kendisini nisbet etti şimdi شرف الدين ismi manası nedir? E, dinin şerefi demektir Şerefuddin'in manası nedir? Şerefuddin'in manası dinin şerefi demektir. Şimdi bu tür isimlerle isimlenmek caiz midir? Yoksa caiz değil midir? Bu tür isimlerle isimlenmek caiz midir? Yoksa caiz değil midir? Niye? Çünkü İslam'daki naslara baktığımız zaman İslam nefisleri teskiye etmeyi yasaklamıştır. Öyle değil mi? Allah Azze ve Celle diyor ki فَلَا tuzekku أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَهُ Nefislerinizi temize çıkarmayınız. O Allah sizden takvalı olanlarınızı en iyi bilendir. Öyle mi? أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذ۪ينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ Allah azze ve Celle, zem makamında, eleştiri makamında Yahudileri ehli eleştiriyor. Sen nefislerini temize çıkaranları görmedin mi? diyor Allah azze ve Celle. Yine İmam Müslüm sayhinde rivayet ediyor. Mesela Resulullah Vesselam bir tane kız çocuğun isminin burra yani iyilik olduğunu öğrenince Peygamber aleyhissalatu vesselam onun ismini değiştirin çünkü Allah sizden iyilik sahiplerini bilir. Yani kendinizi iyi diye isimlendirmenize gerek yoktur. Ne koyalım ismini ey Allah'ın Resulü diyorlar? İsmini Zeynep diye değiştirin diyor. İsmini Zeynep diye değiştirin. Dikkat ederseniz bu e, zikretmiş olduğum iki ayet ve zikretmiş olduğumuz hadiste şöyle bir sonuç çıkar. Ayetler insanların kendi nefislerini tezkiye etmelerini yasaklamıştır. Yani kendilerini övmelerini temize çıkarmalarını yasaklamıştır. Yalnız burada bakın şu mesele birbirine karışmasın. Özellikle biz başka birini tezkiye etmekten söz etmiyoruz şu anda. Veya herhangi bir insanı övmekten söz etmiyoruz şu anda. İnsanın kendi kendini övmesi, kendi kendini tezkiye etmesinden konuşuyor. O ayrı bir konudur, bu ayrı bir konudur. Tamam? Burada ayet-i kerimelerde Allah Azze Teala kulun kendi nefsini temize çıkarmasını yasaklamıştır. Ama hadis-i şerifte ise Peygamber vesselam Allah vesselam Allahu Teala'nın ayet-i kerimede yasakladığının proteinini göstermiştir. Yani insanın nefsini temize çıkaran, insanı teskiye eden ismi Peygamber Aleyhisselatu vesselam ne yapmıştır? Değiştirmiştir. E peki burada müellif kendini din diye isimlendirdi ve alimler teskiye içerikli olan teskiye içerikli olan e, isimlerde ihtilaf etmişler. Bir kısım ulema haramdır demiş. Yani hem ayetler hem Resulullah Aleyhissalatu uygulamasından. Bir kısım ulema da kerih'tir demiş. Yani çünkü bu zatından dolayı nehyedilmemiştir demiş. Hani Allah Teala e, teskiye edici isim koymayı yasaklamamıştır. Nefisleri teskiye etmeyi yasaklamıştır. Teskiye edici isimler de nefisleri teskiye etmeye götürdüğünden gayrından dolayı yasaklanan Lardandır. Yani bizzat kendinden dolayı yasaklanan değil, gayrından dolayı yasaklananlardandır. Ondan dolayı bu haram değildir, mekruhtur demişlerdir. Tabi mesela bu anlamda biliyorsunuz e, İmam Nebevi, misal örnek olarak söyleyeyim, ismi Muhyiddin'dir normalde. Ama kendisinin bu şekilde e, e, çağrılmasını mesela kerih karşılakmış, hoşuna gitmezmiş. Hakeza mesela Şeyhul İslâm İbn-i e, biliyoruz ki asıl ismi nedir? Taqiyyuddindir. Öyle değil mi? Taqiyyuddin edir veya lakabı diyelim. Mesela kendisinin hoşuna gitmez ve bunu da dile getiriyor yani. Bu benim ailemin beni lakaplandırdığı ve sonra da iştihar bulan bir şeydir. Yani kendisinin istediği veya kendisinin hoşuna giden bir durum değildir. Kendini bu şekilde isimlendirmek. Bir de tabi şöyle bir yaklaşım var bu konuda. Mesela İmam Kurtubi bu hükmü zikrettikten sonra tefsirinde yani işte içerisinde teskiye olan hani Şerefuddin, Muhyiddin, işte Sibgatullah ve benzeri yani Allah'a izafe edilen, dine izafe edilen ve benzeri isimlerin kerahetini zikrettikten sonra İmam Kurtubi diyor ki lakin günümüzde diyor bu isimlerle isimlenen insanların kab yani kabahati, kötü huyları, kötü ahlakları çoğaldığından dolayı diyor o illet de zeval bulmuştur. Yani hani eski dönemde birine Muhyiddin dediğinizde Şerefuddin dediğinizde o, onu öve, ona bir övgü getiren, onu tezkiye eden, temize çıkaran bir isimdi. Ama günümüzde diyor böyle değildi. Eskiden hep böyle salihlere mesela zikredilen isimlerdir bunlar. Ama diyor günümüzde böyle değildir. Yani günümüzde bu isimler e, genelde nedir? Günümüzde bu isimlerin sahipleri genelde kötülükleri, kötü ahlakları çok yaygınlaştığından dolayı artık bu isimler öyle özel bir teskiye mesabesinde olan isimler değildir diyor. Yani bir nevi sanki bu şekil isimlenmenin yasaklanmasındaki illetin ortadan kalktığına işaret ediyor. Tamam? Hani normalde biz ne diyoruz? Diyoruz ki el hukmu yeduru ma illatihi wujudan ve adaman. Hüküm illetiyle beraberdir. Yani illet varsa hüküm de vardır. illet yoksa hüküm de nedir? Hüküm de yoktur. Bu isimlerin yasaklanmasındaki sebep nedir? insana bir tezkiye olduğundan dolayı, insanı temize çıkardığından dolayı öyle mi? Bu illet ortadan kalkarsa, bu isimler sıradanlaşırsa, o zaman bu illet de ortadan ne olmuş olur? Kalkmış olur. İmam Kurtubi böyle bir noktaya dikkat çekiyor. Tabi burada İslam alimleri İslam alimleri bazı durumlarda insanın kendini övmesinin caiz olduğunu söylemişlerdir. Bazı durumlarda insanın kendini övmesinin, insanın kendini temize çıkarmasının caiz olduğunu söylemişlerdir. Tabi bunu neye göre söylemişlerdir? Bu nasların varlığına rağmen değil. Bunu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan ve ondan dini öğrenmiş olan sahabenin bazı uygulamalarından çıkarmışlardır. Örneğin mesela İslam alimleri demişlerdir ki bir insan töhmet altında kaldığı zaman kendinden ayıbı def edebilmek için kendini temize çıkarabilir. Dikkat edin bu maddelere hepsinin delillerini zikrederiz. Bir insan faydalı ilmin kendisinde olduğunu biliyorsa ve insanların ilmi kendinden almasını istiyorsa sırf hani insanlar ona yönelsinler, rahbet etsinler diye kendini bu anlamda övebilir. Bir insan eğer bir yerde bir şer olduğunu ve ancak kendisinin bunu ıslah edeceğini biliyorsa yani kendindeki güzel bir ahlakın veyahut da güzel bir yeteneğin farkındadır ama insanlar farkında değil ve bu yeteneğiyle genele faydası olacağını biliyorsa bu yeteneğini övüp bu yeteneğini ön plana çıkarabilir. Mesela e, ve benzeri, örnek olaraktan mesela Hz. Yusuf'un kıssasını vermişler. Öyle değil mi? Kıtlık olacak, insanlar kıtlığa düşecek. Ne lazım? İnsanların bolluk yıllarında ellerinde olan o e, hani Hz. Yusuf rüya tabir ediyor ya yedi yıl bolluk, yedi yılda kıtlık olacak. O bolluk yılında güzel bir maliye bakanı olsa, güzel bir maliye bakanı olsa ne yapacak? İnsanların o fazladan mallarını güzel depolayacak. Kalan yedi sene insanlar rahat edecek. E şimdi insanlar Hazreti Yusuf'u tanımıyor. Yusuf Aleyhisselam cezaevinden yeni çıkmış. Öyle mi? Ne diyor Yusuf Aleyhisselam? İnni hafizun alim. İc'alni ala hazainil ardı. İnni hafizun alim. Beni bu hazinelerin başına kıl. Çünkü ben hafiz olanım yani ve alim, bilgiliyim ve güvenilir olanım diyor Hazreti Yusuf. Kendini bu şekilde ne yapıyor? Bakın teskiye ediyor. Niye? Çünkü genelin maslahatı olduğundan dolayı. Hâkezâ bizim Rasûlümüz. Huneyn gününde Arabiler kendisinin etrafına toplanıyorlar ve bize de ver bize de ver ey Muhammed diye Rasûlullah'ı çekiştiriyorlar. Öyle mi? Yani sanki ve hatta o kadar çekiştiriyorlar ki Rasûlullah'ın ridası boynun omuzlarından yere düşüyor. Ve Rasûlullah kızıyor. Diyor ki benim ridamı bana geri verin. Ben hepinize vereceğim zaten. Ve diyor ki وَاللّٰهِ لَا تَجِدُونِي بَخِيلًا وَلَا ve وَلَا كَذَّابًا siz beni ne cimri, ne yalancı, ne de korkak bulmayacaksınız." diyor. Yani hani Arabiler sanki Resulullah cimrilik edecek, sanki Resulullah verdim diye, hani vermeyecek gibi böyle bir zan oluşmasın diye onlarda. Bakın burada Resulullah <gülüyor> kendini ne yapıyor? Kendini teskiye ediyor. Mesela İbni Mesud, İbni Mes'ud diyor ki ''Vallahi Resulün Ashabı benim Allah'ın kitabını en iyi bilen olduğumu biliyorlar.'' Ve ben eğer benden daha iyi bilenini bulursam giderim ona yolculuk yaparım. Hani bir sahabe benden daha iyi Kur'an bildiğine inanırsam hemen nerede olursa olsun ona yolculuk yaparım diyor. Niye İbn Mesud burada kendini övüyor? Çünkü insanların Kur'an konusunda gelip kendisine soru sormasını istiyor. E onlar ehil, onlar biliyorlar. Onlara sorulmasa belki bilmeyen, az bilgi sahibi olan insanlara sorulacak. İbn Mesud bu şekilde bunun önünü ne yapmış oluyor. Bu şekilde bunun önünü almış oluyor. Yine mesela aynı şekilde i̇bn Abbas'a biri gelip soru sorduğunda sen tam bu işin ehline denk geldin diyor. Yani mesela sen tam bu işin ehline denk geldin diyor. Yani konu hakkında bilgili, konu hakkında tecrübeli olan bir insana tam böyle birine denk geldin diyor. E tabi böyle bu da neyi gösteriyor? Bu da hani ilmi insanların kendilerinden almasını istediklerinden dolayı böyle bir şey yapıyorlar. Öyleyse burada bizim müellifimizin قَالَ الشَّرَفُ الدِّينِ Fakir الْفَقِيرُ الشَّرَفُ الدِّينِ الْعَمْرِيْتِ ve الْعَجْزِ وَالتَّخْصِيرِ وَالتَّفْرِيْتِ demesi demek ki bu ne babındandır? iki Yani asıl olarak hüsnü zan yapmaktır ya her zaman. Yani geçmiş olanlara karşı asıl olan her zaman nedir? Eğer yol bulundukça hüsnü zan yapmaktır. Hakeza geçmişlere derken günümüzde olanlara böyle bir şey yoktur manasına değil. Hani tüm insanlara, Müslüman olanlara asıl olan yaptıkları işlerde hüsnü zan şey yapmaktır, beslemektir. Bir, diyeceğiz ki yaş kendini şeref diye isimlendirmesi son yani müteahhir alimlerden olduğundan dolayı, son dönemlerde yaşadığından dolayı artık bu isimlerin şeyi kalmamıştır. Hani tezkiyeye delaleti kalmamıştır. O ya da diyeceğiz i̇bn Mes'ud gibi, i̇bn Abbas gibi insanları bu güzel faydalı ilme çekmek için kendisini ne yapmıştır? Kendisini övmüştür diyeceğiz. Evet. Sonra dedi ki, zulajzi, ajziyet sahibi, ve tqsiri, yani işini eksik yapma manasına, ve tafriiti ve tefrit sahibi. Zaten bunu söylerken, bir önceki metindeki o övgü problem olmuş olsa bile, biz burada ee, nazımın bunu kapattığını görüyoruz. Öyle değil mi? Yani kendindeki insan olarak kendinde bulunan eksiklik sıfatlarını zikrettiğinde biz hemen neyi anlıyoruz? Anlıyoruz ki kendini Şerafuddin diye isimlendirmesi veya bu isimle kendini ön plana çıkarması e, nefsini beğendiğinden veya kibirden veya fakırdan övünme hastalığından dolayı değildir. Şer'i bir takım maslahatlardan dolayıdır. Niye? Çünkü hemen akabinde her insanda bulunan şeylerini zikrediyor. E, vasıflarını zikrediyor. Aa bu cümle yani zulaczi ve taksir ve tefriti gerçekten birinci cümlede zikretmiş olduğu el ile uyuştu. Öyle mi? Kal el fakiru dedi ya. Demek ki gerçekten bu nazmı bize yazan el Amriti Şerafuddin bu insan gerçekten kulluğunun ve insanlığının farkındadır. Yani en bezbaht insan kimdir? Kendisini Allah'a karşı muhtaç hissetmeyen yani eşittir Allah'a karşı kendini kul hissetmeyen kendini aciz görmeyen, her konuda kendini yeterli gören, yaptığı her işi en güzel yaptığına inanan mesela bu bir eksikliktir. Öyle mi? Bu bir eksikliktir. Bu insanların da en bariz e, vasfı nedir mesela? Dediğimiz gibi dua etmezler Allah'a e, şükür etmezler Allah'a bu Allah'a muhtaç olmadıklarını gösterir. Hiçbir konuda Allah'dan yardım istemeyi hatırlamazlar çünkü kendilerini mükemmel e, görürler. Bu insanlar hakeza hiçbir şekilde eksiklik sıfatlarını kabul etmezler veya eksiklikleri zikredildiği zaman hemen kızarlar uta işte sinirlenirler veyahut da tepki gösterirler veya kesinlikle kabullenmezler. Bu da nedir? Bu da zaten kulluk noktasında mertebesi düşük olan insanların vasıflarındandır. Evet, bu konu aslında önemli bir konu özellikle ilim talebeleri için. Yani bu tevazu konusu kendini eksik hissetme konusu ama tabi yeri burası olmadığı için gönül çok konuşmak istiyor hem kendi nefsime hem siz kardeşlerime nasihat babından ama tabi dediğimiz gibi makam onun makamı değil maalesef. Alhamdulillah illezi kud azhara ilmel usuli lilwara ve ashara alhamdu hamd Allah'a olsun o Allah ki قَدْ أَزْهَرًا Açığa çıkarmıştır. ilmel الْأُسُولِ Usul ilmini لِلْوَرَى insanlara vera yani halk demek. Yani lil-khalqi manasına. لِلْوَرَى Khalqa ve وَاَشْهَرًا Ve onu neşretmiştir. Yani onu yaymış, ona şöhret yani. Onu hani ün, ünü olmuştur, yayılmıştır, duyulmuştur manasına. Elhamdülillahi Hamd Allah Azze ve Celle mahsustur. Veya hamd Allah Azze ve Celle hak eder. Ellezi o Allah ki kad azhara açığa çıkarmıştır. İlmel usuli, usul ilmini lilvera yaratılmışlara ve eşhera ve ona yaymıştır, ona ün yapmıştır, ona şöhret kılmıştır. Evet. Elhamdu. Hamd neydi lugatta? El-Thenau'ydu. Öyle değil mi? Hamd. El-Thenau bil-Cemil. Güzel olan şeylerle övgü yapmaktır güzel olan şekilde ne yapmaktı, övgü yapmaktı. Biz demiştik alimler e, Hamdi yani şeriatın ıstılahında tarif ederken farklı farklı şekillerde tarif etmişler. Ama hepsinin döndüğü ortak nokta nedir? Allah ze ve övmektir. Öyle değil mi? Hepsinin döndüğü ortak nokta Allah Azze ve övmektir. Mesela kimisi demiştir ki: "الثناء بالقول على المحمودي لصفاته اللازمة والمتعذبة". Mesela İbn Kesir mutahhir alimlerin yanında genellikle Allah'ın Lazimi ve mutaaddi olan sıfatlarından dolayı söz ile Allah'ı övmektir Allahzze vecellee övgü yapmaktır e şimdi Lazimi sıfat mutaaddi sıfattan kas nedir Lazimi yani Allah'azze vecelle ile beraber olan sürekli Allah' azze vecelle ile Allah' azze ve celle'de olan sıfatlardır e bunlar işte ilim sıfatı gibi mesela Kudret sıfatı gibi vesaire bir de müteahhidis sıfatlar vardır. Yine Allah Azze ve Celle de bulunan ve yansıması olan veya da bazı zamanlar bulunan, bazı zamanlar bulunmayan sıfatlardır. E bu sıfatlar. Bunlar da nedir? E bunlardan dolayı Allah Azze ve Celle övmektir. E bu demek ne demektir? Yani her halükarda Allah Azze ve Celle övmektir. Hani hem lazimi sıfatlarında, hem müteahhidis sıfatlarında Allah Azze ve övmektir. Veya mesela Şeyhülislam Vütimiye dediği gibi vicru mahasinil mağbūt. وَيَوْتَ ذِكْرُ مَحَاسِنِ Mahmud Yani övülecek olanın güzelliklerini ne yapmaktır? Zikretmektir. Hamd, övülecek olanın güzelliklerini zikretmektir. Tabi şimdi biz şunu unutmayalım kesinlikle. Mesela biz hamd övgüdür diyoruz ya lugatta. Ama bu lugat olarak Türkçe'de bunun karşılığı övgüdür. Ama övgü kelimesi tam şeyi karşılamıyor. Yani onu zaten çok barizdir. Yani övgü kelimesinin mücerret olarak bir kelime olarak hamdın tam olarak manasını karşılamıyor. Niye? Çünkü normalde övgü dediğimiz zaman çok basit bir kelimedir. Ama hamd içerisinde övgüyü barındırıyor ama daha genel bir şeydir. Nedir daha genel olması? Yani normal övgü nedir? Normal övgü altın üstte eşit olan insan eşit olan insana üstten alta doğru yapılan her türlü övgüye her türlü bir güzelliği zikretmeye buna Türkçe dilinde övgü denilebilir. Ama e, Arapçadaki hamd kelimesi böyle değildir. Ubudiyetle beraber, zülle beraber, iftikarla beraber, Allah'a karşı boyun eğmeyle beraber. Yani kulluğu hissetmekle beraber Allah'ı övmektir. Tabi bunda Türkçe'de karşılayacak bir kelime yok. Yani bu anlamda karşılayacak bir kelime yok. Ondan dolayı övgü diyoruz. Kelime olarak karşılığıdır ama mana olarak övgü tam bir şekilde şeyi karşılamaz hamd kelimesini karşılamaz. Lillahi <gülüyor> Allah azze ve celledir. Hatırlıyorsanız biz Nahib dersinde lamın manalarını görken ne demiştik? Lam mülk manasına da olabilir. Mesela elmalu <gülüyor> lizeydin gibi lam kelimesi yani elmalu mülk zeydin manasına, iktisas manasına olur. Yani bir şeyin bir yere has olması neydi? Mesela elbabul <gülüyor> iddari. Yani kapı ev içindir. Yani bu kapı sadece bu evin kapısıdır. Başka yerin kapısı değildir. Oraya kastır. Veya istihkak içindir dedik. Yani istihkak ne dedik Elhamdülillah. Yani hamd hak eden, hamd Allah'a yakışan, onun hak etmiş olduğu şeydir. Lam istihkak manasındadır dedik. Tabi burada e, asıl tahkik edildiği zaman buradaki lam 3 manayı da beraberinde kuşatabilir. Çünkü Allah öyle değil mi? Hepsi Allah ve işte, celleci hamd Allah'a hastır. Allahuze ve celle hamdı hamd hak edendir vesaire. Ama buradaki en bariz söylenen manası nedir? İstihkak manasıdır. Evet. Sonra e, nazım sahibi dedi ki Şerafuddin el-Amriti rahimehullah Ala <gülüyor> lisanı <gülüyor> Şafiiyyi ve hawna fehuve allazi lahu btidaan ve taba'athu ennas hatta sara kutuban sigar al hacm wa kib aw kibara wa khayru kutubihi sigar ma bil imam al diyor şimdi burada ne yaptı burada usul ilmine dair usul fıkı ilmine dair bir giriş mahiyetinde bir şeyler söyledi dedi ki hani Allah'a hamdolsun ki o Allah bu ilmi ya usul ilmini insanlara karşı açığa çıkarmış ve onu yaymıştır Şafii'nin dilinde onu kolaylaştırmış ve onu ilk olarak Şafii yazmıştır. Ala lisani Şafii Şafii'nin dilinde hani onu açıkça çıkarmış, ona şöhret kazandırmış ve hawwana yani onu kolaylaştırmıştır. Fehuvellezî yani İmam Şafii şöyle o Şafii lehubtida en dawana yani usul ilminde ilk e kitabı o yazmıştır. Lahubutidan başlangıç olarak ilk o yazmıştır. Ve taba'athu'n-nasu insanlar ona tabi olmuşlardır. Hatta sara takiy oldular. Kutuben sigaral hacmi veya kibara yani hacmi büyük olan kitaplar veyauta küçük olan kitaplar meydana getirdiler. Ve hayru kutubihi's sigar ma'summi ve hayru kutubihi's onun en küçük küçük olan en hayırlı kitabı ki nedir? mesummi o isimlendirilendir bilvarakati varakat diye isimlendirilendir lil imamil harami imamul harame'nin imamul harame'n için isimlendirilmiş olan nedir? Ee, kitabı için varakat ismiyle isimlendirilen kitaptır. O zaman burada ne dedin azım? Yani Allah Azze bu ilmi İmam Şafii'nin dilinde ilk olarak yazan İmam Şafii'dir. Bu bir, iki Sonra insanlar İmam Şafii'ye tabi oldular, küçük hacimli ve büyük hacimli kitaplar yazdılar. Yani tabi oldulardan kasıt nedir? Şafi'den sonra insanlar bu defa usul ilminde kitaplar vermeye başladı. Bu kitapların kimisi geniş çaplı kitaplardı, kimisi dar yani küçük kitaplardı. İşte bu küçüklerin içinden en hayırlı olanı yani وَخَيْرُ قُتْبِهِ السِّغَارِ مَا سُمِّي el varakatil imamil harami imamul haramayn varakat isimli varakat diye isimlendirilen kitabıdır ki o da zaten bizim şu anda e, şerh ettiğimiz veyahut da beraber okuduğumuz kitaptır. E, demiştik zaten kitabın ismi e, asıl imam eee haramen kitabına varakat ismini koymamıştır. İmam e, İmam Cüveyni yazmıştır. Daha sonra girişinde hadihi varakatun qalilatun yani diye başladığı için şeydir, az olan yapraklardır dediği için Varakat ismiyle meşhur olmuştur. Ve daha sonra Şerefuddin el bu kitabın İslam aleminde çok ciddi kabul gördüğünü görünce bu kitabı işte şiirleştireyim, nazım haline getireyim ki talebelerin ezberlemesi daha kolay olsun. Ki zaten gelecek orası bir sonraki beytler, 6-7 ve 8. beytler zaten o kısmını açıklıyor. Evet. Şimdi İmam Şafii kimdir? İmam Şafii 150, Hicri 150 ve 204. yıllar arasında yaşamış olan ve bugün günümüzde Şafii mezhebi diye ün yapmış olan mezhebin kurucusu olan ve selefin en hayırlı imamlarındandır. İmam-ı Şafii Hicri 150-204 yılları arasında yaşamış olan bugün günümüzde Şafii mezhebi diye meşhur olan ve selef döneminin en hayırlı tanınmış olan imamlarındandır. İmam Şafii kendisi yetim olarak yetişmiştir. Ve annesi gerçekten İmam Şafii e, ilim talebesi olarak yetişmesi için, ilim ehli olabilmesi için elinden gelen bütün e, çabaları göstermiştir. Daha çocukken İmam Şafii e, çölde kalan e, ve Arap lügatında çok iyi olan e, bir kavmin yanına bırakmıştır. İmam Şafii onların yanında ki zaten Arap lügatında hüccet olan insanlardan biridir. Yani Arap lügatında e, İslam tarihindeki fıkıhla iştihar etmiş olsa bile kendisi aslında e, Arap lügatında da hüccet olan imamlardandır. Çünkü çocukluğundan beri fasih Arapçayı konuşan Arap lügatında çok ileride olan e, Bedevilerle beraber kalmıştır ee, İmam El-Şafi'i. Daha sonra ilim talebesi olarak büyümüş. İşte biliyorsunuz İmam Malik'in e, en meşhur öğrencilerinden bir tanesidir. Yaklaşık 10 yıl İmam Şafi'den ders almıştır. Muvatta kitabını yani İmam, İmam Malik'in el-muvatta kitabını İmam Şafii'den bizzat okumuştur. daha sonra Irak'a gitmiş. Ehli Rey diye bildiğimiz yani ikinci fıkıh ekolü olan Ehli Rey'in de ilmini öğrendikten sonra İmam Şafii gelmiştir. Böylece hem hadis ilmini yani sünnet ilmini, ehli'l-eserin, ehli'l-hadisin ilmini hem de Ehli Rey'in ilmini bir araya toplamıştır ve aynı zamanda kendisi de İmam Ahmed'in hocasıdır. Yani kendisi İmam Maliki'nin talebesidir ve kendisi de İmam Ahmed'in neydir? İmam Ahmed'in de hocasıdır. Tabi İmam Şafii'nin e, bu anlamda İmam Şafii kendi yaşamış olduğu dönemde e, fıkıh ilminde çok ciddi meşhur şöhret kazanınca Abdurrahman İbn Mehdi İmam Şafii'ye bir e, mektup yazıyor. ''Ey İmam'' diyor yani kendisine işte nasıl, nasları nasıl anlaması gerektiği, nasıl yol izlemesi gerektiği, haberlere yani hadislere nasıl yaklaşılması gerektiği noktasında kendisinden yardım istiyor. İşte İmam Şafi de Abdurrahman İbn Mehdi'ye oturup bu meseleleri yazdığı errisale Risale kitabı diye bugün meşhur olan, Er Risale kitabı diye meşhur olan kitabını yazıyor ve mektup olarak yani ona gönderiyor bu talebine karşılık ve mektup olarak gönderdiği için de kitabın ismi er Risale kitabı oluyor. Kitabın ismi Er-Risale diye şu anda meşhur olan kitap oluyor. Er-Risale demek hani bu mektup manasına bilinen bir mektuba işaret ediyor. Şimdi burada inşallah şöyle duralım. Şöyle bir açıklama yapmamız lazım çünkü. Şimdi biz İmam Şafii usulül fıkı hakkında ilk kitabı o yazmıştır dememiz İmam Şafi'den önce usulül fıkı kitabı yoktu anlamına gelmez. Tamam? Usulül fıkı İmam Şafi'den önce de mevcuttu. Usulül fıkı İmam Şafîden önce de mevcuttu. Lakin bu ilmi bir araya toplayan kaidelerini tertipli bir şekilde yazan bazı meselelerinde yazı olarak tafsilata giden ilk imam İmam-ı Şafii'dir. Tamam? Yoksa usul ilminin müessisi İmam Şafii değildir. Umum, usul ilmi zaten vardı. Eee metotları zaten vardı. Usul dediğimiz o asıllar mevcuttu ama İmam Şafii bu asılları biraz daha tafsilatlandırıp biraz daha tertipli bir hale getirip bir kitapta topladı. Yoksa Resulullah Aleyhissalatu vesselam da bugün bizim usulü'l fıkıh diye zikretmiş olduğumuz e, ilim çerçevesinde sahabelerine bazı şeyleri öğretmiştir. Sahabe de Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın vefatından sonra içtihat ederlerken onlar da mesela bu ilmin kaide ve kurallarıyla yapmışlardır. Ama bunu sonradan şimdi bizim zikrettiğimiz gibi böyle ıstılah ıstılah, tanım tanım böyle bab bab tabii bu şekilde değil. Öyle değil mi? Onların zihinlerinde, kalplerinde bir melek'e olarak bu vardı. Ama bunu sonradan ne yaptılar? Bu sonradan işte gelişti sadece. Abaya müstakilleşti. Ayrı bir fen, ayrı bir bab haline geldi. Örneğin mesela biliyorsunuz İmam Ahmed'in veya sünnellerde var olan Resulullah Muaz'ı Mu e, Yemen'e yolladığı zaman ona diyor ya بِمَتَقْدِي Yani sana bir hadise arz olduğunda, bir olayla karşılaştığında ne ile hükmedeceksin ey Muaz? Muaz diyor ki Allah'ın kitabıyla Peki orada bulamazsan diyor Resulün sünnetiyle. O zaman diyor, "Peki orada da bulamazsan diyor, bira iyi diyor Muazla. Yani ben o zaman kendi görüşümle, hani kitaptan ve sünnetten anladığımla, genel e, hükümlerle o zaman kendi ra'yimle ne yapacağım? Ben hüküm vereceğim." E, diyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da erini onun göğsüne vurup Rasulün Rasulünü yani hani Rasullah kendisi Allah'ın Rasulüdür, muazzam da olan elçisidir, Rasulüdür diyor ki Rasulün Rasulünün muvaffaklığı Allah Azze ve Celleye Tabii bu rivayetin senedi hadisçiler tarafından eleştirilmiştir ama genel bütün alimler bu hadis bu rivayeti telakki ile kabul etmişlerdir. Evet. Mesela Sahabe dönemine gittiğimiz zaman örneğin delillerin tertibi meselesi. Yani biz bugün diyelim ki mesela usul fıkıh öğretirken ne diyoruz? İşte bir talebeye bir hoca ders verirken bak diyor. Ee, Meratibul edille diye bir şey vardır. Yani delillerin mertebeleri usulde bir konudur. Bir, Kur'an. iki sünnet. Üç, icma. Dört, kıyas. Sonra bu defa üzerinde ihtilaf edilen deliller. Öyle mi? Bu defa başlıyor da onları anlatmaya değil mi? Sahabe sözü, işte istihsan, işte maslahat, işte vesaire vesaire. Bu şekilde devam ediyor. Şimdi biz bunu ne yapmışız? Tertiplemişiz veya İmam Şafi bunu diyelim tertiplemiş sonraki alimler düzene sokmuş ama bu sahabenin yanında zaten böyleydi. Yani her ne kadar bunu bir kaide olarak zikretmeseler de Hepsinin nefislerinde bu istikrar bulmuş olan bir kaideydi. Mesela e, işte Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer dönemindeki bir takım kadaya baktığımız zaman biri mesela işte mirasçı gelip bir şey sorduğunda nene geliyor ya miras istiyor. Ebubekir diyor, ben Allah'ın kitabında sana bir şey bulamıyorum öyle mi? Rasulün sünnetinde de bununla ilgili bir e, Rasulullah'ın bir kazasının olduğunu ben bilmiyorum e, diyor ve sahabeye soruyor. Sahabeden biri kalkıp ne diyor, diyor ki ey e, halife işte Rasulullah 6'da 1 verdiği mesela diyor. Bak Hazreti Bekir önce kitabı, sonra sünneti, sonra sahabeye danışmayı öyle değil mi e, soruyor mesela. Yeni herkese diyelim ki işte e, örneğin e, şey hadsle ilgili Abdullah ibn Abbas bir şey söylediği zaman Rasulullah ﷺ'dan bir şey naklediyor. İnsanlar da diyorlar ki biz Ebubekir ve Ömer'den böyle gördük. O da diyor neredeyse başınıza taş yakacak. Ben size diyorum ki Allah Resulü böyle dedi. Siz bana diyorsunuz ki Ebubekir ve Ömer bana böyle dedi. Mesela şimdi biz ne diyoruz? Örneğin la اِشْتِحَادَ fi مَوْرِذٍ نَصِّيهِ Nas'ın olduğu yerde iştihad yoktur diyoruz. Öyle değil mi? Bak bunu biz bir kaideleştirmişiz. Usul haline getirmişiz. i̇bn Abbas bunu bu şekilde dile getirmese de farklı bir şekilde ama aynı noktaya işaret ediyor. Öyle mi? Yine mesela i̇bn Ömer Hani hadisi rivayet ediyor diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve dedi ki la tamne'u imaa Allah'ı an mesacidi Allah. Allah işte Allah'ın mescitlerinden men etmeyiniz diye. Oğlu diyor ki vallahi ben hanımımı göndermeyeceğim. Mesela İbn Ömer kızıyor ve ona çok ağır hakaret ediyor. Ben sana diyor diyorum Resulullah böyle dedi. Sen bana diyorsun ki ben izin vermeyeceğim. E diye. Yani hani Resulullah'ın sözü varken sen başka bir şey onun önüne geçiremezsin en manasında. Mesela böyle bir tepkide bulunuyor. Herkese Ömer radıyallahu an mesela Ebu Musa el Eş'arî vali olarak tayin ettiğinde ona diyor ki "Arifin eşbaha ve emsale fıkıs 'aleyha." Yani eşbah ve emsalleri bil. Ondan sonra ona kıyas edersin. Hani naslardaki misalleri işte nasları güzel bil. Sana bir olay geldiği zaman hani sen o vaka onunla ilgili o vakayla ilgili nasıl olmasa bile Hani diğer durumları yani misalleri bilirsen o yeni olan durumu eski olan duruma ne yapabilirsin? Kıyas edebilirsin diyor. Mesela biliyorsunuz Allah azze ve celle ayet-i kerimede e, diyor ya bir ayet-i kerimede sizden ölenler Bakara suresinde sizden ölenler öyle mi? Kad e, arkasında kalan kadınlar dört ay on gün iddet beklerler. Öyle mi? Talak suresinde ise Allah azze ve celle ne diyor? Hamile olan kadınların iddeti çocuklarını doğurmalarıdır. Hamile olan kadınların iddeti, çocuklarını doğurmalarıdır. Bakara suresinde ne diyor? Ölenler dört ay on gün beklerler. Tamam. İbn-i Mes'ud ne diyor? Allah'ı şahit tutarım ki Küçük ta talak suresi büyük talaktan sonra inmiştir. Tamam. Burada neye işaret ediyor? Sonradan gelenin önceden var olanı nesk veya sonradan gelenin önceden var olanı taksis edeceğine veya sonradan gelenin önceden var olanı takyyid edeceğine yani mukayyet kalacağına işaret ediyor. Öyle değil mi? İşaret ediyor. E şimdi buna belki o nesh demedi. Belki o bunun ismine usul fıkhıta bugün bizim isimlendirdiğimiz gibi taksiz demedi veya takyyid demedi. E mesela bunlar hepsi gelecek yani babında bunlar hepsi ne yapılacak? İzah edilecek olan şeyler. Ama bakın buna işaret etti. Öyle mi? Ha Öyleyse biz ne diyeceğiz bu delillerden? Diyeceğiz ki sahabenin yanında usul fıkıh vardı. Niye? Çünkü usulün neredeyse yüzde doksanı, yüzde sekseni Arap ile alakalı bir durumdur. Yani mesela biz diyoruz ki bu lafız umumiyet ifade eder. Yani bütün fertlerini kapsar, umum. E biz bunu neye göre söylüyoruz? Lügata göre söylüyoruz. Öyle değil mi? Lügata göre söylüyoruz. Lügat kaidelerine göre söylüyoruz. Biz diyoruz böyle olursa taksis eder. Yani şu şekil gelirse lafız o umumiyeti taksis eder bazı fertlerinin hükmünü o am genel hükümden çıkarır veya mutlaktır diyoruz mesela şöyle şöyle şöyle olursa onu takkid eder diyoruz. Mesela kayıtlar o kayıtlı olanları çıkarır e dışına mesela vesaire. Bunlar hepsi lugatla mesela diyoruz bu direkt nasın işaret etmesi de bu işaret yoluyla işte iltizam yoluyla tedemmün yoluyla mutabakat yoluyla vesaire yani bunlar hepsi lugatın meseleleri olduğu için bu ee, o dönem insanları da Arap lügatında çok iyi olduklarından dolayı usul ve kalan kısmını da yani lügatla alakalı olmayan kısmını da bizzat Resulullah'tan gördüklerinden dolayı, öyle değil mi? Bizzat Resulullah'tan gördüklerinden dolayı bunlar usul-ül biliyorlardı. Bir meleke halinde onlardan mevcuttu. Lakin ilk defa bu kaideleri bir araya toplayan, tertipli bir hale getiren yani tedvin işlemini yapan kimdir? Tedvin işlemini yapan İmam Şafii'dir. Evet. Daha sonra dedik ki bir sonraki metnimizde "Vetabeatuhu'n-nas hatta sara kutuban sigharal Hacimi ev kibara." Yani sonra insanlar ona tabi oldu ve küçük hacimli ve büyük hacimli kitaplar ortaya çıktı. Sonra insanlar İmam Şafii'ye tabi oldu. Yani onun peşi sıra geldiler ve küçük hacimli ve büyük hacimli kitaplar ortaya çıktı. Evet, ee, burada inşallah duralım, burada duralım, ee, hem vaktimizi doldurduk hem de yeni bir bu beyitte durmuş olalım. Yani hangi beyit? Dördüncü beyitte durmuş olalım. Dördüncü beyitte durmuş olalım inşallah. Evet. Buraya kadar zaten e, bunlar hep mukaddemi olduğu için buralar kolay. Zaten anlaşılıyor inşallah e, ne anlattığımız. Bir dahaki dersimizde ta, imam tabiye şafiye olan insan, imam eslaflı, imam şafiye tabi olan insanlar ve İmam Şafii'ye tabi olduktan sonra yolların nasıl ayrıldığı, nasıl usul ilminin farklı dallara ayrıldığı konusunda inşallah bazı malumatlar vereceğiz. Allah nasip ederse. Evet. Burada duralım inşallah. Vakhiru davana elhamdülillahi rabbil alamin.